İstediğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Burak Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün konuğumuz Fikret Toksöz. Hoş geldiniz Fikret Hoş Bey, oldu. merhabalar. Merhaba. Ee, biliyorsunuz her ayın ikinci haftası programımızı yerel konulara ayırıyoruz. Yerel yönetimler, anayasalarda yerellik... İdari Yapıda Yerellik ve bu programları da İnan izci arkadaşımla birlikte sunuyoruz. İnan merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Yok. Evet, biz ilk programı gene sizinle yapmıştık Fikret Bey ve e, Cumhuriyet öncesi yerel yönetimler, yerellik konusunu ele almıştık e, Osmanlı'da. E, şimdi de Cumhuriyet'ten itibaren ele almak istiyoruz. Evet efendim, buyurunuz. Ee, önce teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet dönemi zaten bir şekilde bir modernite, moderniteye geçiş projesidir, bir dönüşüm projesidir. Dolayısıyla bu dönüşüm projesi içinde kent ve kentlerle ilgili, kentlerdeki yaşamla ilgili sorunlar önem kazanmaktadır. Şimdi Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra. 1924 yılında parlamentonun yaptığı ilk işlerden bir tanesi köy kanunu çıkarmaktır. Unutmayalım ki o zamanlar Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine yakın bölümü köylerde oturuyordu. Yüzde 85. Evet. evet. <gülüyor> Bu şimdi tamamen tersine döndü. O dönemde köylünün sorununu çözmek, köylerin bir takım sorunlarını çözmek büyük önem taşıyordu. Bu yüzden Cumhuriyet Yönetimi İlk kanun köy kanunu yaptı. Bu, köy bu kanunu, hangi meclis dönemi? Birinci meclis. Birinci, meclis. Cumhuriyet, birinci mecliste cumhuriyet, hem de. Cumhuriyet, hayır birinci meclis değil. değil evet. Yani cumhuriyetin kurulduktan sonraki ilk meclis. ilk meclis. İlk meclis. Evet. Şimdi cumhuriyetin kurulduktan sonra bu mecliste çıkarılan kanunun birkaç özelliği var. Bir tanesi o güne kadar alışılmış hatta bugüne kadar alışılmış kanunlar içinde en sade yazılanıdır. Normal bir vatandaşın, okuma yazma bilen bir vatandaşın kolaylıkla okuyup anlayabileceği, anlayabileceği, bugün de geçerliğini koruyan, sözlük yardımı olmaksızın okunabilen bir kanundur. Yani o hukukun adalı dilinden uzak. Ve köylünün anlayabileceği, bu da işte o dönemin halkçı ideolojisine uygun bir tutumdur. Yani halkın anlayabileceği dille bir kanun çıkarılmıştır. Bu başka kanunlarda... Aslında çok önemli bir şey. Ya bu, tabii yani. bu başka kanunlarda bu kadar başarılamamıştır. Ve bu kanun çıkarılırken oldukça da demokratik bir yapı getirilmiştir. Ve köylerin... E, ya önce o demokratik yapıdan belki biraz bahsetmek lazım. Bu demokratik yapı... idari yapıyı kastediyorsunuz evet, evet, değil mi? Biter, evet, tabii. Ama şuna dayanıyor. Muhtar ihtiyar heyeti var. Muhtarla beraber karar mercinde olan... Ve bu muhtar ve ihtiyar heyeti o zaman adı da köy derneğidir. Yani bir nevi köyün genel kurulu. O zaman 18 yaşını bitiren herkes bu şeyin üyesidir. Bu derneğin. Ama kadınlar o ilk şeyde yok. Kadınlar 1933'te giriyor. Evet. Kanunda bir değişiklik yapıyorlar. Bu kadın erkek herkes diyorlar. Bu köy derneği muhtarı seçiyor. İhtiyar heyetini seçiyor. O zaman böyle kanun falan yok, köylüler toplanıyorlar, işte bir iki tane aday oluyor, bir tanesi seçiliyor. Ve do dolayısıyla demokratik bir, bir yapı var. Daha önce de sözünü etmiştim, aslında muhtar kelimesi de ilginç bir kelime. Yani bunun karşılığı tamamen e, özerk olmak demek. Muhtariyetten. Şey, muhtariyette o özerklik demek zaten. Evet. Bu, bu bakımdan muhtar ismi muhafaza edilmiştir. Ama o dönemde Cumhuriyet işte modernleştirici felsefe içinde gene de köyü öyle çok başıboşta bırakmamıştır. Kaymakam ve valiye önemli bir denetim yetkisi vermiştir bunun üstünde. İdari yapının bir parçası olarak bir kurulmuştur. E, ve bu yapıda mesela köy kanunda ilginç hükümler var. Diyor ki köyünde işte bir meydan olur. Meydanın etrafında cami, okul olur ve bunun diyor basit bir krokesi yapılır diyor. Buna uyulur diyor. Ve bir şekilde köyün toplanma yeri işte köy odası falan orada anlatılıyor hmm. nasıl. Yani var olan, olan köylerin de bir dönüşüme dönüşüme tabi tutulması işte köyde diyor tuvalet yapılır diyor. O zaman tuvalet falan yok. Yani o yüzden işte evlerde tuvalet yapılır. Sular üzerinde, akan sular üzerinde kirlilik yaratılmaz falan. Bunları çok basit dillerle anlatıyor. Yani çevreyi koruyan, köylüyü e, ürünüyle beraber işlediği toprakla beraber düşünen bir yapı getirilmiştir. Bu önemli bir şeydir. E, ama bu bu köy kanu devam ederken bir yandan da bu modernleşme meselesi önce Ankara'dan ele alınmıştır. Ankara'nın başkent olması tabii çok şey değiştirmiştir. Yani yeni bir yapılanma gerektirmiştir. Ve hatta Mustafa Kemal Paşa... İstanbul belediye başkanlığı o dönemde beğendiği için onu Ankara'ya getirmiştir belediye başkanı olarak ee, ve Ankara'ya özel bir önem vermişlerdir çeşitli tarihlerde işte Avrupa'da kendi alanında tanınan e, kent plancıları şehir plancıları çağrılmış şehir planlaması yaptırılmıştır. Bununla da yetinilmemiştir. Henüz daha belediye kanunu çıkarılmadığı için bir özel bir kanunla Ankara İmar Heyeti diye bir heyet oluşturulmuştur. Bu da daha çok uzmanlardan oluşan kişilerden oluşturulmuştur. Bu İmar Heyeti'nde ilk başkanlığını Fadi Rıfku Atay yapıyor. Fadi Rıfku Atay bu Cumhuriyet döneminin de Ankara'nın yapılaşmasını çok iyi anlatan hem çeşitli yazıları var hem de Çankaya'da bunu çok ayrıntılı biçimde anlatıyor. Çankaya kitabında. Çankaya kitabında. Evet. E, yani Cumhuriyet tarihinin çok birebir tanıklığını yapan, o günkü gelişmeleri çok güzel bir dille anlatan ve de gerçekleri de yansıtan bir şekilde. Hatta bir yerinde şöyle diyor. Kendi plancıların yaptıkları planlara maalesef sadık kalınamadı Sonra onlar diyor hatta işlerine son verildi. O devam etseydi Ankara çok daha iyi bir Ankara olacaktı. Çok daha düzenli bir Ankara olacaktı diyor. Ve orada o tarihte Mustafa Kemal'le planı yapan arasındaki bir konuşmayı veriyor falan. Adam işte Mustafa Kemal'e anlatıyor planı falan. Burada ne gibi bir sorun görüyorsunuz diyor. Ben Uygulayıp uygulamayacağınız konusunda şüpheliyim diyor. <gülüyor> bu gücünüz var mı diye Atatürk'e soruyor. Soruyor. <gülüyor> Atatürk de ne demek yani diyor falan. Ama kentsel rantı Mustafa Kemal bile önleyemiyor. O Daha da, o zamanlar. O zamanlar önleyemiyor çünkü bu sefer Cumhuriyet Halk Parti'ye destek veren bir teğalibe ya da işte. Zabitan takımı o dönemin ileri gelenleri Ankara'yı paylaşmaya çalışıyorlar. Ve o plan bütünüyle uygulanamıyor. uygulanamıyor. Ben hemen burada e, internetten buldum. Ankara'nın başkent ilan edilmesinden tam dört gün sonra evet. oluyor. 17 Ekim 2000, 1923 tarihinde evet. Ankara Belediyesi, Başkent Belediyesi özelliğiyle yeniden örgütleniyor. Evet. Halif Rıfkı'da dediğiniz gibi ilk imar ...idare heyeti başkanı olarak seçiliyor. Yani tabi oraya çok önem veriyorlar. Bu bir de cumhuriyetin genç cumhuriyetin örnek bir şehri olacak. Evet. evet her fotoğraflardan şey... da hatırlıyoruz yani o dönemde Ankara evet. bu, biraz gelişmiş bir köy görüntüsünde. Bu tecrübelerden sonra 1930'da belediye kanunu hazırlanıyor. Belediye kanunu çıkarıyor daha çıkarılıyor daha doğrusu. Belediye kanunu çıkarılırken ee, yani hayret edilecek biçimde dünyadaki çok çeşitli belediye kanunları inceleniyor. Bayağı iyi bir hazırlık yapıyorlar. Bu arada hemen bir tarih daha evet. vermek istiyorum. Tabii. Bu köy kanunu da 18 Mart 1924'te evet, yani, kabul ediliyor. Düşünün yani Cumhuriyet'in evet. anlar hemen sonra hemen, sonra hemen çıkarılan bir kanun. Evet. Ee, şimdi bu e, belediye kanunu hazırlanıyor ve Türkiye Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde önemli tartışmalar yapılıyor. Kanunla ilgili kanun hazırlanırken o dönemin anlayışı içinde getirilen tasarıda öngörülen şeylerden bir tanesi oy vermede farklılık. Ne demek bu? İlkokul mezunun bir oyu olsun, lise mezunun iki oyu olsun, üniversite mezunun üç oyu olsun. O zamanın danıştayı da bunu onaylıyor ama üç oy karışıklık yaratır diyor işte üniversite mezunluğu iki oy olsun, öbürlerinin bir oy olsun, oy olsun, olsun. olsun falan diyor. Bu tasarı Türkiye Meclisi'ne geldiği zaman <gülüyor> mecliste tabi eleştirildiği için hükümet bundan geri adım atıyor ve o dönemde milli eğitim bakanlığı bunu öneriyor hükümet tasarısı hazırlanırken yani eğitimin Önemi olsun falan. Evet. Belki de eğitimi de özendirmek de istiyorlar. Yani tamamen antidemokratik bir yapı ama altında bu tür şeyler de olabilir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmiyor. <gülüyor> Ve hayır diyor bu genel oy ile olacak falan. Burada yapılan tartışmalardan en önemlilerinden bir tanesi bugün de hala bizi meşgul eden konulardan bir tanesi belediyelerin özelliği meselesi. Şimdi bu dönemde Ağoğlu Ahmet Bey, liberal bir milletvekili, oğlu Samet Ağoğlu hem yazar hem politikacı olarak Türkiye'de önemli izler bıraktı. Demokrat Parti döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlık yaptı. Önemli öykücülerimizden birisi, onun babası Ahmet Ağoğlu çok liberal, görüşlü bir adam o, o dönemde milletvekili. ...ve bu tasarıyı... ...diyor ki... ...bu belediyelerin... ...özellikliği meselesini koyalım buraya diyor. İçişleri Bakanı... ...diyor ki... Ha, ...henüz daha belediyeler bu olgunlukta... olgunlukta de değil. ...değil diyor. Onun için bunlar üzerinde... ...bir vesayet gerekir diyor. Ve bu idari vesayet dediğimiz şey... ...buradan çıkıyor. Aslında bilindiği gibi vesayet bir özel hukuk kurumudur yani işte çocukların üstünde anne babaları basit hainidir bir şekilde kaymakam ve vali vasit oluyor belediye onları çocuk yerine koydukları için burada tabi de Cumhuriyet'in o dönemdeki reformları da yerleştirme endişesi var ve dolayısıyla serbest bırakırsak ne olacağını bilemeyiz diyor bu gerekçelerle <gülüyor> e, bu özellik meselesi e, çok nazara itibari alınmıyor. E, ama mecliste tartışılıyor bu mesele. Şimdi bu dönemde bu idari vesayet anlayışı içinde getirilen şey bayağı kısıtlayıcıydı. Bir belediye meclisinin kararları, bütçesi, <gülüyor> Vali ve kaymakamın onayına tabiydi. Hatta öyle ki belediye başkanı ilçe dışına ya da belediye sınırları dışına çıktığı zaman kaymakam ve validen izin, i̇zin almak zorundaydı. Bu 2005'e kadar böyleydi. Evet. Ya ama o şey için de geçerlidir. E, valiler için de değil mi? Valiler vali, vali cumhurbaşkanından Yok İçişleri, İçişleri Bakanı'ndan izin alır izin ama on, on, o kendi atadığı memur. Ömeri evet. öyle değil. Yani halkın seçtiği, halkın bir, seçtiği. birisi. Evet. Hatta bu bir vas vesayet o kadar farklıdır ki İstanbul üzerinden örnek verirsek daha iyi. Mesela Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı yaptığı dönemde hükümete herhangi bir konuda kendi tek başına yazı yazamazdı ile birlikte yazmak zorunda. Ancak valinin imzası olursa onu vali istemezse onu imzalamadığı için belediye başkanı o derdini hükümetin herhangi bir kurumuna iletemiyor. Ya da İstanbul dışına gidecek diyelim ki parti kongresi var Ankara'da gidecek validen izin <gülüyor> almak <aldığı> sorundaydım. <gülüyor> E, fiiliyatta çalışıyor muydu çalışmıyor muydu sorun olduğu zaman çalışıyordu vay sen Tabii. izin almadın diye hakkında tahkikat açılabiliyordu soruşturma, yapılabiliyor. soruşturma yapılabiliyordu e, böylesine sıkı denetim vardı ama bu dönemde kentlere baktığımızda Anadolu'nun pek çok yerinde hala bugün de izlerini görebileceğimiz gibi kentlerde bir imar faaliyeti gözükmektedir Büyük e, kentlerde genel olarak imar planı yapılmıştır ve o imar planları bayağı da iyi planlardır ve bu planlarda örneğin işte bir cumhuriyet meydanı oluşturulmuştur. Hemen hemen her bir kentte böyle bir meydan vardır. Parklar oluşturulmuştur, stadyumlar oluşturulmuştur. Yani çok yakın zamana kadar diyelim ki Bursa'nın içindeki Stadyum o dönemde yapılan stadyumdu. Şimdi şehrin dışına taşındılar. Taşındı yeni. Evet. Yeni taşındılar. Yani parklar düşünülmüştür, bu yollar düşünülmüştür, imar düzeni düşünülmüştür ve o dönemde yapılaşma da oldukça e, gerçekten işte şehrin hava almasına, rüzgar istikametlerine falan dikkat edilmiştir ve bu planlar oldukça da başarılıdır. Bugün hala Anadolu'da gittiğinizde bazı kentlerde bazı güzellikler görüyorsanız bu Cumhuriyet döneminde yapılan, temele atılan imar planlarının sonucudur. Yani bunun sonucunda. İşte kentin anıtsal yapıları belli bir meydanın etrafındadır. <gülüyor> yani gerek eskiden kalan camiler ya da hükümet konakları, belediye, belediye binaları, ya o dönemde lise önemliydi, lisesi olan yerlerde, liseler <gülüyor> iyi mimarlara çizdirilmiştir, okullar öyledir falan. Yani o dönemde yapılan bugün onların hepsi Anıtlar Kurulu tarafından Cumhuriyet döneminin anıtsal eserleri olarak korunmaktadır. Korunma. Yani bugün Anadolu'da gördüğünüz pek çok ilkokul, lise, kız en şimdi kız meslek lisesi, Bunların bir kısmı şimdi bazı üniversitelerin merkezi olmuştur. <gülüyor> Bazısı rektörlük binası falan haline gelmiştir. O dönemde bunlar yapılmıştır. Şimdi bu 1960'a kadar bizim anayasamızda yerel yönetimlerle yer alan şey çok tanımlayıcı bir şey değildi. <gülüyor> Ancak burada... Anayasal bakımdan baktığımızda 1921 Anayasası çok farklı bir anayasadır. Daha cumhuriyetin ilanından İl önce, edilme edilmeden, edilmeden önce, önce. Yani evet. Türkiye Parlamentosu kurulduktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra yapılan anayasada <gülüyor> bu anayasada illerin muhtariyeti kabul edilmiştir. İllerin özellik verilmiştir illere. Kendi kendilerine idare etmeleri konmuştur. <gülüyor> Uygulanmamıştır ama en azından anayasada bunlar yer almıştır. Ama 1924 anayasasında bütün bunlardan vazgeçilmiştir. Cumhuriyetten sonraki ilk anayasa. Ya, 1923 ve 1924 anayasasında evet. tamamen merkezi bir devlet, ulus devlet kurmak fikri hakim olmuştur. Ve dolayısıyla bu özellik falan yoktur. 1960'a kadar 1940 çok enteresan değil mi? Yani evet. üç yıl içinde birden bire şey değişiyor. Evet. Yani iktidar e, ele geçirildikten sonra yani işte iktidarın yoğunlaşmasının böyle sonuçları evet, var. Yani evet. bugün de yaşadığımız pek çok sorunda bunu görebiliyoruz evet. zaten. Çok çok büyük benzerlik doğru. Şimdi 1945'te çok partili sisteme geçince. 1930'da da denemeleri var. 1930'da Serbest Fırka bir iki tane belediye seçimini kazanmıştır Ege bölgesinde. Ama 1945'ten sonra artık yavaş yavaş muhalefette bazı belediyelerde seçimi kazanmaya başlamıştır. Ve 1945'te tabii Türkiye şey sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası adına sonra karma ekonomi denen daha liberal bir ekonomiye devletçilikten adım adım uzaklaşarak daha liberal bir yapılaşmaya doğru, daha liberal bir ekonomik ve sosyal yapıya doğru dönüşmüştür. Bu dönemde de işte 1945'te Türkiye'de gecekonduculuğun tarihi olarak 45 olarak söylenir ve İstanbul'da ilk Kazlıçeşme'de ilk gecekondular yapılmıştır. Çünkü o bölgede ...deri sanayi falan var, işçiye ihtiyaç var... ...Anadolu'dan gelenler oralarda işte... Yerleşme, evet. Zeytin Zeytinburnu ...Zeytinburnu'nun olduğu yer... İlk dönemi... ...ilk döneminde... ...konuyu biraz gece konulaşmaya çekmeden önce... ...ben şeyi merak ediyorum aslında... ...Sükret Bey... Yani ...Osmanlı'dan erken dönem Cumhuriyet'te... ...süreklilikler ve farklılaşma gibi iki başlık koymuş olsak neyi koyardınız yani Osmanlıdan devralılan ve devam ettirilen yerel yönetimler anlaşılan anlamda söylüyorum ve aynı zamanda da değişen yeni bir e, örnek yani e, günü sonunda siyasal sistem bunu destekleyen ideolojik yapı da değişiyor bir e, yenilik de var mıdır tabi tabi şimdi e, ister istemez Cum cumhuriyet Osmanlı dönemindeki kadrolardan bir kısmını devralmıştır. Yani unutmayalım ki Türkiye hem Çanakkale hem İstiklal Savaşı sırasında özellikle Sakarya Savaşı sırasında büyük çapta aydınları okumuş insanları kaybetmiştir. Binlerce kişi şehit olmuştur ve çok az bir insan kadrosuyla hükümet ve cumhuriyet kurulmuştur. Dolayısıyla eldeki mevcut kadrodan azami isti, istifade edilmeye çalışılmıştır. Yani bugün de bir kıyaslama yapacak olursak tabi bugünkü koşullar çok farklı olmakla beraber düşünün ki İstiklal Harbi'ne karşı olan eski rejimi savunan ancak 150 kişi yurt dışına. Onlar da hapis mahpise edilmemiştir. Onlar da sürgün edilmiştir. Yurt dışına, yurt dışına gönderilmiştir. <gülüyor> Diğer kadrolardan istifade edilmiştir bu bir sosyal gerekliktir dolayısıyla o dönemden gelen yazışma teknikleri bazı bürokratik şeyler devam etmiştir. ve bu bu üslup içinde merkezi hükümetin daha kutsal hale gelmiştir yani devlet çok kutsal zaten öyledir de daha kutsal hale gelmiştir ya ...belediyeler... ...kamu yönetiminin bir parçası gibi... ...sanki Ankara'nın bir tamamlayıcısı gibi... ...görülmüştür... ...ve zaman zaman... ...işte merkezi hükümet oralara direktif vermiştir... ...şunu öyle yap, bunu böyle yap gibisine... ...gerçi bunun günümüzde de... ...çok daha fazlasını görüyoruz... Yani, yani. ...daha Doğru. çok müdahale ediliyor falan... ...onu sonra belki konuşabiliriz... ...ama buralarda hep bir korku var... ...değil mi yani... Evet. Ee, ipler elden görüşmesini yani. çıkacak bugün öyle korkudan çok bugün Burantın paylaşımı meselesi var yani evet. o burada mesele orada evet. halkın demokratik baskısından arındırıyorlar ya yani halkın demokratik baskısı olsa belediyeler bugünkünden daha iyi çalışabilirdi şimdi Cumhuriyet'in getirdiği e, özellikler bir kere bu imar bakımından farklı olarak görüyoruz yani bir modern bir kent yapısı işte sosyal donatı alanlarıyla birlikte, oradaki imar planı uygulamalarıyla birlikte bir takım şeyler getiriliyor. Tabii ki şehirlerde elektrik başta olmak üzere içme suyu getirilmeye çalışılıyor. Ve bu dönemin Getirdiği özellikle belediye kanunu getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi kadın erkek eşitliğidir. Yani kadının seçimlerde oy kullanmasını sağlayan belediye kanundadır. Belediyelerde önce denenmiştir. Ondan sonra milletvekili seçiminde hem aday olmaları hem de oy kullanmaları bakımından bir farklılık yaratılmıştır. Bu şeyde... E, yani bu tabi eskisine göre çok büyük bir yeniliktir. Yani bir devrim niteliğindedir bu iş. <gülüyor> Ve bu kent meseleleri, kentleşme meseleleri... ...opera gibi, tiyatro gibi şeyler daha çok... ...Osmanlı'da da var tabi. Ama daha çok İstanbul'da var. <gülüyor> bu diğer yerlere de yayılmaya başladı. kentlere, de, kentlere de işte orada bu iş... Belediyeler ile organize edilmekten çok daha çok halk evleri aracılığıyla biraz daha sivil bir yapıda ee, öğretmenlerin, aydınların katılımıyla bütün Türkiye'de hemen hemen her şehirde tiyatro eserleri oynanmıştır. Bir takım klasik müzik dinletileri yapılmıştır. Daha sonra halk müziği. Arşivi yapılmıştır Türkiye'de yani bu salonlar açılıyor konserde metro için, i̇şte halk evleri, halk salonları yapılıyor evet. falan. Ee, bu dönemde halk kültürü de önem kazanıyor. Yani bir yandan elitist bir yaklaşım varken bir yandan da halk kültürünün e, önemi anlaşılıyor. Mesela Türkiye'de. Macar kompozitör dünya çapında Bela Bartok Türkiye'ye çağrılıyor. Adnan Saygun'la birlikte bütün Anadolu geziliyor ve bütün Anadolu'daki müzik notalaştırılıyor. Bütün bu halk türküleri, oyunlar ve bütün bu halk musikisi bu sayede bugün repertuarımızda yoksa hepsi kaybolacaktı. Bunlar işte bu kentleşme hareketi içinde... Kültür meselesi de yeni bir olay olarak bütün Türkiye'de yaygınlaşıyor bu iş. Tabii sinema o zaman yeni bir şey. Her yerde sinema salonları. Belediyeler açmadıkları zaman halk evleri açarak bir şekilde halk evleri zaten o zaman iktidarın ortağı ya da iktidarın bir yan kolu olarak çalışıyor. Şimdi bu 1930'daki yapılaşmanın... Bir de 1930'da çıkarılan belediye kanununda çok ilginçtir. Batı'daki o dönem dünyayı, özellikle Avrupa'yı düşündüğümüzde iki eğilim gözüküyor. Bir tanesi faşist bir yükseliş var. İtalya'da, Almanya'da. Bir yandan da sosyalist bir eğilim var. Türkiye'deki belediye da sanki böyle Fabian sosyalizminin etkisi var. Belediye kanununda eskiden bu tek tek yazılırdı görevleri. 85 madde halinde belediyenin görevleri tek tek tek tek yazılmıştır. O zamanki imkanlarla denmiştir ki bunların bir kısmı işte ihtiyari görevlerdir. İsteğe bağlı bir kısmı mecburi görevlerdir. İşte temel ihtiyaçlara yönelik her şey mecburi görevdir. Öbürleri biraz daha geriye bırakılmıştır. Ama ve belediyeye de bir şey verilmiştir burada serbesti isterse bunları belediye gerçekleştirebilir, gerçekleştirebilir evet. diye yapılmıştır. Hatta o kanunda biraz sonra sözüne geçeceğim o kanunda şöyle de bir hüküm vardır ki bugün Avrupa özellikle şartının temel hükümlerinden bir tanesi odur belediye kanuna getirilen sistemle denmiştir ki belediye bu kanunda yazılmayan işlerde herhangi bir kamu merkezi hükümetin bir kuruma ilgilenmezse o konuyu da belediye kendi konusu haline getirebilir. Ve böylece o konuda adım atabilir. Yani bunun çok tipik bir örneği bu Anadolu'da açılan yeni üniversitelerde görüyoruz o dönemlerde. Büyük şehirlerde bir takım üniversite kurulları oluşturuldu. Üniversite kurmak için kanunla kuruluyordu ve işte hem lobi yapmak için hem de üniversiteye yer hazırlamak için bu bunlarda belediyeler ve valiler çok önemli rol oynamıştır. Bu üniversitelerin açılması aslında Akdeniz Üniversitesi Antalya'da açılırken önce böyle bir heyet, oluştu. heyet oluşturuyor. E, heyetin içinde belediye başkanı da çok önemli bir rol oynuyor. Model çok benzer aslında. Evet. Adana, evet. yani, <gülüyor> Erzurum, başka yerlerde evet. de. Yani merkezi hükümetin yapmadığı işlerde de belediye kendisini yetkilendirebiliyordu. Nitekim Antalya Film Festivali bunun bir örneğidir. Örneği. Yani film festivalini belediye e, kendi görevi sayarak film festivalini yaratmıştır ve sürdürülmektedir ki Türkiye'de işte en eski uzun soluklu kültürel faaliyetlerden bir tanesi de odur. Şimdi belediye kanununun getirdiği bu geniş bir yetki alanı var. Yani ciddi anlamda e, pek çok alan, eskiden beri devlette gibi gözüken pek çok alanı belediyelere verilmiştir. Hatta öyledir ki trafik mesela bugün konuşuyoruz. O dönemde belediye görevi içindedir bu 1950'ye kadar. Yani şey, şey ve belediyelerin... 30'dan itibaren... 30'dan itibaren. Evet. Hatta eski Türk filmlerinde şey görürsünüz. İstanbul hususi 1830. O o plakayı belediye veriyordu. Onun vergisini belediye alıyordu. Siz araç alınca bugün trafiğe yazdırmıyordunuz. Motorlu taşıtlar vergisi. Daha sonra çıktı. Daha sonra, daha çıktı. Daha sonra Ama çıktı. Ondan önce plaka, ondan önce plaka vergisi, vergisi diye vardı. Belediyeden belediye bir evet. resum ediyordunuz. Belediyeden alıyordunuz. Yani trafik... Belediyenin göreviydi. Ee, pek çok görev belediye tarafından üstlenebiliyordu. Ama kentler birdenbire büyüyünce belediyenin kaynakları da artırılmadığı için yani asıl sorun orada yaşandı zaten. Bu özellikle gece konulaşmayla birlikte kentlerin nüfusunda çok büyük artışlar olunca kaynaklar yetmemeye başladı. Uzun sürede bu kaynaklar Merkezden pay verme meselesi maalesef gerçekleşmedi. Onun da başka bir nedeni var. Şimdi 1945'ten sonra demokratik bir ortama geçilince iktidar belediye kendi yanındayken onları biraz destekliyordum. Ama bu Türkiye'de özellikle 60'tan sonra. ...bu bir şekilde değişti. İki muhalefet... ...Sosyal Demokratlar kentlerde hakim olmaya... Başladı. ...başladılar, evet. Şimdi bu buraya geçmeden önce... ...1961 Anayasası'nın getirdiği bir... ...çok temel bir değişiklik var. Oraya girmeden bir küçük ara verelim... <gülüyor> tabii, tabii. ...bir müzik parçamızı dinleyelim... ...ondan sonra sohbetimize... ...devam edeceğiz, evet. <gülüyor> Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Programı inan İzci ile birlikte sunuyoruz ve konuğumuz Fikret Toksöz. Cumhuriyet sonrası yerel yönetimler, idari yapı ve anayasalarda yerellik konusunu Birinci bölümde konuşmaya başladık. Şimdi 1961 anayasasına Esnağı geldik. Evet. Şimdi 1961 anayasasının getirdiği değişikliği iyi görebilmek için 1930'da getirilen sisteme bir bakmakta yarar var. Şimdi 1930'da getirilen sistemde belediye başkanı... Belediyeler kanunu ile getirilen. Belediye başkanı e, halk tarafından direkt olarak seçilmiyor belediye meclisi seçiliyor. Belediye meclisi kendi içinden bir başkan seçiyor. Bir başkan seçiyor. Evet. Bu e, hala ben bunu savunuyorum. Bu çok demokratik bir şeydi ve halkın isteklerinin belediyede yansıması bakımdan bunu ileride belki bugünkü sorunlar nedir diye baktığımızda çok önemli bir sorunla karşılaşıyoruz. Şimdi bu başlı başına demokratikleştiren bir olaydı. Belediye meclisi üyeleri halkın temsilcisi olarak belediye meclisinde söz sahibiydiler, encümende söz sahibiydiler ve belediye başkanını denetliyorlardı. Şimdi ikincisi bu 1930'da getirilen belediye kanununda belediye belli şeylerle harç ya yani vergi benzeri şeyler koyabiliyordu. Kendi tarife yapabiliyordu. Şimdi yani daha özerk bir alan vardı. Hem yetki genişliği vardı. İnisyatifi daha genişti. Daha genişti. Ee, böyle oluyordu. Örneğin bu dönemde İzmir'de hükümet sonra çok ünlü olan Sağlık Bakanlığı da yapan Doktor Behçet Uz var. Behçet Uz'u belediye başkanı olarak tayin ediyor. Kanunda böyle bir hüküm vardı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hükümet isterse belediye Başkanlığı atayabiliyordu. Genel olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti döneminde e, kullanılan bir yöntemdir ve İzmir'e Doktor Behçet Uz BD Başkanı olarak tayin ediyorlar. Doktor Behçet Uz sağlıkçı olduğu için bu konulara çok önem veriyor. İşte orada bataklığın kurtulması meselesi var. Bugünkü İzmir eski İzmir fuarının olduğu yer yani o Alsancak'taki fuar alanı bataklık orayı kurutuyor ve fuar yapıyor. Ve yeşillendiriyor oradaki alanı. Ama Behçet Uz'la ilgili İzmir Belediyesi de bir kitap yazdı, yazdırdı ve yayınlandı. Orada görüyoruz ki Behçet Uz'a bu belediye meclisi kök söktürüyor. Yani kararlarını kolay kolay kabul etmiyorlar. onaylamıyor Onaylamıyorlar. Onaylamıyorlar. Onaylamıyorlar. Behçet-Uz da o günün anlayışı içinde böyle sanki emir verir gibi davranıyor. Bu çok büyük tepkilere yol açıyor. O günkü yerel basında, İzmir basınında e, bayağı böyle demokratik bir savaş görüyoruz. Belediye meclis üyeleriyle şey arasında, Behçet-Uz arasında. Tek parti devri olmasına rağmen belediye meclis üyeleri ayaktırıyor. Ve bazı işleri yaptırmıyor. O da hep şikayet ediyor. Bunlar işte gericidir bilmem nedir. İşte bunlar tutucudur. Bunlar bilmem nedir falan diye. Ama demokratik bir baskı olduğunu görüyoruz bunu. Şimdi bu iş... Bunun ikinci güzel örneği... Kayseri'de yaşanmıştır. Kayseri'de 1950'lerde Osman Kavuncu diye... ...bir belediye başkanı gelmiştir. Allah rahmet eylesin. Her ikisi de Allah rahmet eylesin. Osman Kavuncu enteresan bir adam. Fiziki olarak özürlü engelli. Kamburu Vark. Boyu 1.40-1.30 falan civarında bir adam. Ama e, üniversite mezunu. Buna belediye başkanı olmasını teklif ediyorlar. Bu adam da diyor ki benim belediye başkanı olmam tek başına yetmez diyor. Çünkü diyor bu Kayseri'yi... Biraz yakıp yakmak lazım, biraz şey yapmak, yeniden yaratmak lazım diyor. Ben aday olursam diyor, belediye meclisinin içinde bir şart istiyorum diyor. Ben yeni bir Kayseri kurmak istiyorum, başkan, meclisi üyeleri de diyor, hepsi üniversite mezunu olacak. Ve işte bunlar da çeşitli ailelerin çocukları o zaman okuyanlar. Hakikaten böyle bir belediye meclisi... böyle işe açılıyor ve orada bugüne bakarsan elitist bir yaklaşım ama adam bir atılım yapmak istiyor. Bunlara diyor ki arkadaşlar bu yani kendi modernleşirmek istiyor özet, özet olarak özet olarak ve diyor ki bir kere belediye gelirlerimiz çok azmıyor bu belediye gelirlerini artırmamız lazım diyor sinema rüşumu sinemadan biletten para alınıyor. o sinemacılar bu paraları kaçırmamasın diye <gülüyor> Sinemaların başında belediye meclisi nöbet bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> biletsiz bir şey giriyor mu acaba diye. Çünkü biletsiz 25 kuruş, biletle girerse 50 kuruş falan. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Artı bunlara diyor ki bir imar planı yapılıyor. Diyor ki arkadaşlar işte bu imar planı yapmamız için... ...bu caddeleri açmamız gerekiyor. E bu caddelerin açılmasında da o... ...beyliyedeki... Meclis üyelerinin kimisinin de var onlarda. Diyor ki, belediye meclisi oturumlar rahatlık, herkes kilip dinleyecek diyor. Hadi bakalım diyor, bu arsaları bedava verin belediyeye diyor. Halkın demokratik baskısını bastırıyor onun üstünde. Ve onlar para almadan yolların açılmasına rıza gösteriyorlar. Bugün Kayseri, hakikaten iyi bir kent körümünde, bayağı. Güzel bir kent. Planlı bir kent. Yani çok az Türkiye'de öyle o tür kent var. Bu kentin yapısını yapan işte bu belediye başkanı. Ve belediye meclisiyle birlikte belediye meclisi içinden seçiliyor zaten. Ve bu sistem belediye başkanı o zaman daha çok halkın içindeydi ve halka daha çok yakındı. Evet. Ve... Daha da partisiz davranmak zorundaydı. Merkezi hükümetin Ankara için yaptığını evet. belediye başkanı Kayseri için Kayseri gerçekleştiriyor. Için gerçekleştiriyor. Evet. Şimdi 1961'e geldiğimiz zaman 1961 anayasası çok bildiğiniz gibi tartışılan anayasalardan bir tanesi. Evet bir takım özgürlükler falan getirmiştir. Ama öbür taraftan da daha merkeziçi bir yapıyı perçinlemiştir. Perçinledi. Bunlardan bir tanesi şudur. Belediye sistemini hiç düşünmeden 1961 anayasasına bir madde koydular. Belediye başkanı direkt seçilecek dediler. Halk tarafından seçilecek dediler. Şimdi belediye kanununda değişiklik yapılmadığı için, belediye başkanı halk tarafından seçildiği için ben çok yetkiliyim dedi. Belediye mesaj üyelerine karşı ve belediye mesaj üyelerinin bugünkü kanunda yetkiler getirilmekle beraber kullanılmıyor ama... Belediye Meclisi denetleyemez hale geldi belediye başkanlarını. Türkiye'deki bu çarpık kentleşme denen mesele ki o tabire de ben karşıyım. Kendi kendine çarpılmış gibi çarpık. Kim, kim çarpıttı onu yani? <gülüyor> Çarpıtan belediyeler ve genel olarak da bu tek başına oyla seçilen belediye başkanları. Evet. Kenderdeki bu rant meselesini öne çıkaran, istediği gibi derebeyi olan İlhan Tekeli öyle diyor. Onlar her birisi kendi yerinde derebeyi oldu diyor. E, hakikaten denetlenemeyen, dengelenemeyen güçteler. Halen o durumdalar. Ve bu nedenle de Türkiye'de 1960 sonrasında yaşanan bütün bu çarpık kentleşme denen mesele bundan çıkmıştır. Çünkü demokratik e, denetim yoktur. Bu bir defa... ...getirilen... ...bir yandan tabi... ...Türkiye'deki siyaset kültürüne etkisi olmuştur... ...olumlu yanları da vardır ...çünkü oradan... E, ...Türkiye Büyük Milletmesi'ne... ...ülke yönetimine geçmek için bir adım olmuştur... Evet. ...bir öğreticidir... ...o da doğrudur ama... ...hiç denetlenemez halden gelmektedir... ...ikinci bir mesele... ...devlet planlama teşkilatı kurulmuştur... ...bu Türkiye için iyi olmuştur... ...ama belediyeler için de iyi olmamıştır... ...çünkü... Her şey makro düzeyde bir merkezi, evet. hesaplanmıştır ve bu arada belediyelerde bu e, Türkiye'de konuyla yakından ilgili olanlar, mimarlar odaları o dönemlerde de çok söylemiştir. Yani belediye gelirlerinin artırılması lazım diye. Ama merkezi hükümetler hep şunu söylemiştir. İşte makro hedefler bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla buradan şimdi biz belediyelere çarçur edilmek üzere para veremeyiz falan. O çarçur edilmemenin sonucunda Türkiye'de büyük şehirlerde büyük bir gece kondulaşma olmuştur. Ve e, imar düzeni kalmamıştır. Hakikaten pek çok şey bozulmuştur. E, bir tane etkisi budur. O merkezi planlama anlayışı sonra belediye yatırımlarının da belli bir ölçünün üstünde devlet planlamadan izin alması gerektiği için. E, yani yakın zamanda örneğin hala bu yetki devam etmektedir. Eskişehir'de sayın büyük erşen planlamadan yatırımların bir kısmını zor geçirmiştir. Yani ulaşımla ilgili raylı sistem kurmak istediği zaman devlet planlamanın kapısında beklemiştir. Şimdi 1961 Anayasasının getirdiği başka bir şey e, vergi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kararlaştırılır demiştir. Daha sonra Anayasa Mahkemesi... Dergilerin nasıl toplanacağı ve şimdi, kim tarafından toplanacağı. toplanacağı. Bunun üstüne belediyelerin elindeki yetkiler yani bazı hizmetlerden aldığı ya da tarife yaptığı şeyler elinden alınmıştır. Bunların hepsi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir anayasaya arkalı bulunduğu için. Dolayısıyla belediyelerin mali özellikliği kısıtlanmıştır. Bunun yerine hükümetler işte... Kendileri tarife yapmıştır. Bu tarife içinde nüfusu elli bine kadar olanlar birinci tarife, ikinci tarife falan gibi böyle şeyler yapılmıştır. Kategoriler. Kategoriler yapılmıştır. Vergilendirme etkisi şeye verilmemiştir. Yani. Halbuki bazı ufak şeylerde tamam ben gelir vergisi alınsın demiyorum, kurumlar vergisi alınsın demiyorum ama... ...kentte yaratılan ranttan dolayı bazı vergilerin şeye dönüşmesi lazım. Yani belediyeye dönüşmesi lazım. Bazı hizmetler dolayısıyla belediyeye dönüşmesi lazım. Şimdi bunları hiç dikkate almadan zaman zaman hükümetler çıkarıyor diyor ki işte yatırım arttırmak için belediyenin aldığı harçtan müstesnadır diyor. Belediye orada o binanın dolayısıyla bir takım hizmetler götürüyor. Bunun karşında da hiçbir şey almamış oluyor. Yani bunu bugün de şeyin çekiyoruz. Ve sıkıntısını yaşıyoruz. ulusal devlet ya da merkezi devlet daha güçlenmiştir. Bir yandan planlama, öbür taraftan da getirdiği bu mali düzenlemeler dolayısıyla. Şimdi bu 1961'den sonra bu iş 2003'e kadar devam etti. Yok, 1993'e kadar affedersiniz şey, 1984'e kadar. 1984'e kadar, evet. Yani ikinci askeri, üçüncü askeri darbeden darbeye kadar devam etti. Ama 1970'lerden sonra bu kentleşme meselesi çok şey olduğu için, büyük sorun yarattığı için bazı yeni kavramlar Türk belediyeciliğinin ve Türkiye'deki yaşamın içine girdi. Bunlardan bir tanesi çevre meselesidir. 1970'lerin başında bazı belediyeler sosyal demokratların eline geçince onlar farklılık yaratmak istemişlerdir. Mesela yaya bölgeleri trafikten arındırılmış bölgeler bu dönemde uygulanmıştır. Gene Şimdi kimse hatırlamıyor ama İstanbul'da eskiden tercihli yol vardı. Tabii. Taksim'den Mecidiyeköy'e kadar olan yolun ortasından sadece belediye otobüsü giderdi. Böylece vatandaşın hızlı işe gitmesi sağlanırdı. Özel otomobiller buna çok karşıydılar. Sonra bundan da kaldırıldı. Şimdi metro onu sağlamaya çalışıyor. Tramvay bir ölçüde sağlıyor. Yani ya. yeni kavramlar Türkiye'nin şeyine yani çevre meselesi Türkiye'nin bu belediyecilik hareketiyle birlikte girmiştir. Çevre meseleleri ilk defa konuşulmaya başlanmıştır. Bu, an, bu anlamda 1960 sonrası belediyeciliğin Türkiye'ye getirdiği önemli katkılardan bir tanesi budur. Ve belediye birlikleri kurulmaya başlanmıştır. Böylece belediyeler arasında dayanışma ve demokratikleşme meselesi yaratılmaya çalışmıştır. Ama 1980'e kadar iktidarın çok büyük bir baskısı vardı. Demin söylediğim gibi hala işte belediye bütçesini onaylıyor. Merkezi bütçeden para vermek gibi yetkiler var. Hatta Ankara'da Bedat Dalakay belediye başkanı olduğu dönemde 73-77 arasında o kadar bunalmıştır ki bu parasal meselelerden belediye binasını satılığa çıkarmıştır. Belediye binasının üstüne yazmıştır kocaman belasılıydı. Bu bina satılıktır diye. <gülüyor> Şimdi hükümetlerin çok büyük baskısı vardı o zaman. Merkezde sağ parti, belediyelerde sol parti. Böyle bir aslında iyi, çok iyi bir bölüşümdü. yani. Hem demokrasinin gelişmesi bakımından hem de sosyal tabakaların daha çok... ...yararlanması bakımından iyi bir sistem. Ama kanunlar ve anayasa... Evet. <gülüyor> ...uygun olsa tabii uygun ki. Uygun olsa. Tabi hep merkeziyetçi yapı düşünüldüğü evet. için... ...1961 anayasası da... ...bu bakımdan merkeziyetçiliği... ...çok öne çıkaran bir anayasadır. Şimdi bu... ...70'li yıllarda... ...bu belediyelerin... ...sorunları... ...hakikaten çok hat safhaya geldi. Ve bu arada... Büyük şehir meselesi konuşulmaya başlandı. Metropole. İlk defa 70'lerde midir bu? Yok Baş... daha önce de mesela 28'de 28'de falan bir, ta, bir İçişleri bakanlığı bir tasarı hazırlıyor. Belediyeleri üç kategoriye bölüyor. Büyüklüklere, büyüklüklere göre nüfus, nüfus yoğunluğuna nüfus göre. yoğunluğuna göre 20 bin'e kadar kasaba 20 bin işte 40 bin 60 bin arası belediye kent 60 bin veya 80 bin üstü büyük şehir diye ayırıyor. Bunu, bunu yapmaya çalışıyorlar ama 1970'lerde özellikle İstanbul'un karşılaştığı sorunlar basında ve kamuoyunda çok tartışılmaya başlanınca. Gazetelerin merkezleri de İstanbul. Merkezde burada tabii. olduğu için merkezi hükümet buna bir çare bulmak üzere devlet planlamada bu konu tartışılmaya başlanmıştır. O dönemde İstanbul metropoliten yönetimi kanun tasarısı gibi bir şey de hazırlanmıştır. Ee, bu çok kamuoyunda tartışılmamıştır ama böyle bir hazırlık yapılmıştır. Ve bunu izleyen zamanda bunun ihtiyacı biraz daha ortaya çıkmıştır. O dönemde benim de içinde görev aldığım Yerel Yönetim Bakanlığı diye bir bakanlık kurulmuştur 78 yılında. Evet. Şimdi ben, Yerel Yönetim Bakanlığı'nın kurulmasının sebebi Türkiye'de artık %60... Kentlerde oturmaya başlamıştır. Yüzde 40 köylerde oturmaya başlamıştır. Dolayısıyla kentlerin nüfusu artmıştır. Ve sosyal demokratlar daha çok kentlerden oy almaya başlamıştır. Dolayısıyla kentlerin sorunlarıyla daha çok ilgilenmeye başlamıştır. Şimdi bu dönemde e, çok önemli bir şey yapılmaya çalışılmıştır. Ancak 1960'a gelebildik. Evet. programı. 1980'e <gülüyor> gelebildik. Evet. Şimdi bugün tartışılmakta olan bir çok önemli bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. E, rantın vergilendirilmesi üzerine bir kanun tasarısı hazırlandı. Bu konu, bu kanun tasarısını hazırlayan komisyonun başkanlığını ben yaptım o dönemde. Burada öngördüğümüz şey şuydu. Kabaca imar planı değişikliği dolayısıyla katı artan, imar alanı genişleyen Binalarda elde edilen artı gelirin yüzde si belediyelere beş yıllık içinde taksitler halinde geri ödenecek. ödenecek. Değerlenme resmi altı altında böyle bir düzenleme yapıldı. Belediye kanununda başka düzenlemelerle belediyelerin ekonomik durumunu düzeltmek için, mali durumunu düzeltmek için önlemler getirildi. Bu aslında çok devrimci bir yaklaşımdı. O zamana göre de oldukça radikal bir yaklaşımdı. Yani inşaat sektörünü hep söylenen işte o ekonominin motoru falan filan ama kentleşmedeki bu çarpıklığı gidermek için bu yapılsaydı. yani Bugün için bir örnek verirsek işte İstanbul'da çok iyi bir örneği var. Bir büyük alışveriş merkezi e, 3000 metrekare yapılaşmalarına rağmen 6000 metrekare yapılaşmıştır ve çalışmaktadır. Açılışı örnek da, çok örnek bu konuda. Çok. Evet. Bunun yarısı, burada elde edilen rantın yarısı belediyeye gitmiş olsaydı yani kente dönseydi kente dönseydi bu İstanbul'da örneğin altyapı metro meselesi çok daha an halledilmişti. Bu yapılamadığı için İsteyen isteyen seçim zamanı 4 kata 5 kat 6 kat çıktıkları için sonucunu 1999 depreminde çok acı bir şey. 25 bin kişi öldü, binlerce kişi yüz bin kişi yaralandı, 100 bin konut yıkıldı. Türkiye bunu çok acı biçimde bu rantın vergilendirilmemesini çok acı biçimde ödedi. ödedi. Ve bu, bu yasa maalesef o dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Bu feto edilmeseydi bugün Türkiye'de pek çok meseleyi konuşmamış olacaktık. Belki ekonomi biraz yavaşlayacaktı ama çok daha düzenli olacaktı. Bugünkü kentlere olan maliyeti daha az olacaktı. Bugün İstanbul'da yaşadığımız bugün trafik sorunu, kanalizasyon meselesi ve diğer meseleler çok daha çabuk çözülecekti. Nüfus yoğunlaşması. Onların evet. hepsi çok daha iyi bir şekilde bir de kent Şimdi bu İstanbul'un bu mükemmel hakikaten çok seçkin olan e, silüeti de bozulmamış olacaktı. Evet aslında yani e, bugünkü programın süresini doldurduk ve soracağımız bir yönde soru var değil mi? <gülüyor> evet inanç Evet, evet. E, şöyle yapalım başka bir programda tekrar bir araya gelelim. Yani bu programda e, 1980'e kadar geldik. Tabii ki karşılaştırmaları sormak istiyoruz. İnanın da yaptığı bazı hazırlıklar var. E, size çok teşekkür ederiz Fikret Bey. Merkez Sağ olun. Sa Zamanımızı e, dolu dolu kullandık. E, açık Radyo 94.9'da bu hafta konuğumuz Fikret Toksöz idi. Cumhuriyet sonrası yerel yönetimler, idari yapı ve anayasalarda yerellik konusunu ele aldık. Kanunlarda e, yerellik konusunu ele aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.